Tabii farklı okuyuşlar var. Herkesin farklı evet. şivesi var. Fatiha suresini okurken demek ki farklı yerlerde farklı şeyler duymuşlar. Ehdine sırata diye okuyan var diyor. Bir de ihtine sırata diye okuyan var diyor. Bu e ve i meselesinde acaba sev secdesi gerektirir mi? Evet. Yani bu yanlış bir okuyuş mudur? Seyircimizi selamlıyorum. Üçüncü bir ihtimalde ben söyleyeyim yani ehdine. Bir de ühti nasıradal diye okunabilir. Allah'ım e, Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yömetin İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in Durduğumuz için ke nunun üzerinde cezim yaparız. Hı hı. Eğer cezim yapmazsak yani durak yapmazsak geçersek onun harekesi ötredir. Nesta'inu e, Mustafa bakılırsa görülür. Nesta'inu Bu şekilde geçersek geçebiliriz. Çünkü vasıt o zaman da nes tayin neden sıratın onun için, yani, üçüncü ihtimal de bu. tayin neden sırat almıştık diye devam ederiz. O zaman durursak, kenes diye dururuz, Hı. cezim yaparız duraktan dolayı ihden sırat almıştık. Bu İyi bazı şiva, tabii ki Hı. hemzedir ve esredir hareketi, kesredir. Bazı bölgelerde şive ya da işte lehçe şive diyelim her neyse bundan kaynaklanan ve telaffuzda bir zorlama eh ihti derken ihti diyemedi eh denes sırat almış, Yani bu bir hatalı okuştur ama namazı bozmaz namazı yani normal bozmaz. hayattaki konuşması gibi e, tabii. okursa e, yani uygun değil Hı. oradaki hemze vasıl hemzesidir bir önceki harfle bağlantı kurduğunuzda o düşer o düşer yani oradaki ihti derken iyi hemze esreli vasıl hemzesi yani vasıl hemzesi demek ee, onunla başladığınızda o hemzeyi söylemeniz lazım. Daha öncesiyle bağlantı kurduğunuzda Heda Yehdi kelimesidir. Onun başına emri hazır, ihdi gelir. Esrelidir, kesrelidir. E neden dolayı? Çünkü o fiilin e, durumundan dolayı o hemze esreli gelir ve vasılemizdir. Bir öncesiyle bağlantı yaptığınızda o hemze düşer gider uçar. Hmm. Okunması hiç okunmaz. Bir önceki harfin. direkt H okunur. direkt H okunur. İşte nesta'inuh dinas sırat al dediğimiz gibi ehdi yanlış neticede ihdi olacak. Evet. Hemze esri olacak. Bu yanlışlıkla birlikte namazı bozar bozmaz, mı? Bozmaz. Bozmaz. Yani oradaki ehdinin ehdi olmadığını biliyor kişi. Hı hı. Biliyor oradaki. Yani ihtina sıra al zaten e, muhatapta birinci tekil şahıs yani Allah'a hitap ediyor. İhti. ihtina bizi hidayete götür. Ulaştır. Doğru yolu ulaştır. Yani orada ihti olmadığı belli. Ee, ama bu telaffuz uygun değil tabii ki. Yanlış bir telaffuz fakat namazı bozulmaz. Yani. Evet.